491, numaralı konu, Hazreti Ali'nin insanları haricilere karşı savaşa teşvik etmesi, evet, Hazreti Ali, Muhayil denilen yere karargah kurup haricilerin yola gelmelerinden ümidini kestiğinde bir konuşma yaptı, Allah Teala'ya hamdü sen alır ettikten sonra şunları söyledi, ey insanlar, kim Allah yolunda cihadı terk eder ve onun düşmanlarıyla iyi geçinme yollarını ararsa azap ve helakı hak etmiş demektir, eğer Allah'ın nimet ve yardımı yetişmeyecek olursa onları hiç kimseyle, Kimse bu durumdan kurtaramaz, Allah'tan korkunuz ve ona karşı çıkanlarla savaşınız, Allah'ın nurunu söndürmek isteyen, hata sapıklık ve zulüm içerisinde bulunan mücrimlerle cihat ediniz, onlar Kur'an okumazlar ve dinde de bir bilgiye sahip değillerdir, ayrıca Kur'an ve sünneti yorumlamayı da bilmezler, onların emirlik yapabilecek kabiliyetleri de yoktur, Allah'a yemin ederim ki eğer onlar İslam'ın başlangıcında hakimiyeti ellerine geçirecek olurlarsa sizlere Kisra ve Heraklın halkına davrandığı gibi davranacaklardır, işi sıkı tutunuz ve düşmanlarınızla karşılaşmak için her türlü hazırlıklarınızı tamamlayınız, Basra'da bulunan kardeşlerinize de haber yollayarak gelmelerini istedim, onlar da gelip bize katıldıklarında Allah'ın izniyle hep birlikte hücum edeceğiz, güç ve kuvvet yalnızca Allah'a aittir.